benim işleyeceğim inşallah sohbetin ünvanı konusu Allah'u Azze ve Celle'yi tazim etmek olacaktır. Yani Allah'u Azze ve Celle'yi yüceltmek olacaktır. Tabi bu ne kadar önemli bir konu değeri nedir, ölçüsü nedir ne ifade eder bunu inşallah bu konuları bu hususları sohbetin akışında inşallah hep birlikte göreceğiz Allah'u Azza ve celle'nin tazimi tabi Allah'u Azza ve celle üzerinde Ebu Anas hocam Allah kendisinden razı olsun onu bilmeyi, onu tanımayı ve birlemeyi bizlere vazetti. tabi bizler için Allah kavramı yabancı bir kavram değil. Allahu azze ve celle. tabi benim konum ise Allahu azze ve celle'nin tazimi dedik. Tazim. Ne demek tazim? Allah'ı tazim etmek ne manaya geliyor? Belki bu kelime, bu kavram garip gelebilir. Öyleyse değerli dostlar, kısaca bu kavram üzerinde duralım. Tazim ne demektir? Sizler bir sözlüğü açtığınız zaman, Arapça bir sözlüğü açtığınız zaman tazim maddesine baktığınız zaman karşınızda iki manayla karşı karşıya kalacaksınız. Yani tazim iki manayı içermektedir. Bir, فَخَنَهُ saygılı davrandı saygılı oldu iki كَبَّرَهُ ve onu büyüttü وَسْتَزَعَمَهُ اَيْرَآهُ عَظِيمًا ve onu büyük yüce gördü yüce addetti öyle sen kim ana içeriyor bir saygılı olmak iki büyük görmek yüce görmek tazim bu manaya geliyordur aradaki peki bağ nedir şimdi iki manaya geliyor peki o iki mananın arasında bilinmesi gerekli elzem olan bir bağ var hem bir taraftan saygılı olmak manasına geliyor tazim aynı zamanda da büyütme manasına geliyor peki bağ nedir şüphesiz ki herkeste bilinen bir husustur ki kişi ancak büyük yüce gördüğü kişiye karşı saygılı davranır. Mesela misal verelim bazı örflerde Türkiye'mizde bazı örflerde bir evladın babasının yanında kendi çocuğunu sevmese Hoş karşılanmaz. Yani çocuğu yere düşer ama saygıdan dolayı çocuğuna iltifat etmez. Peki niçin saygılı davrandı babasına? Çünkü o örflerde babanın konumu çok yücedir. Babanın konumu çok yücedir. Çok yüce gördüğünden dolayı evin reisi olan babayı ona saygılı davranmak zorundadır. Peki bu saygı kurallarını kim koyuyor? O beldenin örfü. Oradaki insanlar büyük gördükleri o babaya, aile reisine gösterdikleri saygı anlayışı bu. Veya yine bazı beldelerde evin reisi olan erkek konumu büyük olduğundan dolayı Hanım yemek hazırlar, sofrayı önüne serer ama çocuklarla lahanın kenarda beklerler. Beyefendi yemeğini yiyecek, karnını doyuracak, kalan ne varsa artık çocuklarla beraber anne yiyecek. Hanıma soruyoruz, yenge hanım niçin eşinle birlikte, hayat arkadaşınla birlikte niçin sofraya buyurmadınız, teşrif etmediniz? Cevap şu, olur mu canım, kocamıza karşı saygılı olmak zorundayız. Peki niçin kocana saygılısın? Koca büyüktür. Evimizin direğidir. O azimdir, o yücedir. Onun yanında yemek mi yenir? O yesin biz yeriz. Biz bakarız sadece. Peki bu saygı kurallarını kim koydu? İşte oranın, o belde halkının kendisi. Öyleyse değerli dostlar tazim etmek ne demekmiş? İki manaya geliyor. Bir, Büyük görmek, yüce görmek için saygılı davranmak. Ba neydi aradaki bağ? kişiye ancak ve ancak yüce ve büyük gördüğü kişiye saygılı davranır. Başbakan geliyor, bakıyorsunuz ki bazıları hemen bir saygı duruşunda duruyor. Niçin diyorsunuz? Koca başbakan diyor. Koca başbakan, yüce başbakan. Ha bu ne demek? Onu yüce görüyor. Evet başbakanı yüce görüyor ve başbakan karşısında saygılı olma kuralları var o da nedir işte takım elbisenin elbisesinin önünü örtersiniz ayakta durursunuz o konuşmadan siz konuşmazsınız vesaire vesaire şimdi tazim tazim dostlar aynı zamanda Arapça'da iciler manasına da geliyor. Hani deriz ya Allahu Azza ve Jalla Jalla Jalla demek, yüce Ulu demek. Ha. Ya tazim dersiniz, ya da icrar dersiniz. Aynı manaya geliyor. Şimdi dostlar, konumuz olan Allahu Azza ve Jalla'yı tazime geliyoruz. Peki dostlar? Allah'ı tazim etmek ne manaya gelir? İki manaya alın. Neydi? Allah'ı büyük göreceksin. Onu en yüce addedeceksin. En yüce bileceksin. En azım kabul edeceksin. Bunun akabinde de bundan dolayı da Allah'ı azze ve celle'ye Celle karşı ne olacaksın? saygılı olacaksın. Peki bu saygı kurallarını Allah'a karşı saygına alma kurallarını kim koyuyor? Allah'ın kendisi koyuyor. Peki Allah'ı yüce gören insan Allah'a nasıl saygılı olur? Ondan korkarak ondan haya ederek ondan utanarak ondan çekinerek onlara, onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınarak Allah'a ne olan Allah tazim edilir Allah yüce addedilir Allah büyük görülür ve ona ne olup saygılı olur evet değerli dostlar bunu anladıktan sonra diyoruz ki Allah'u azze ve celle'yi tazim etmek veya iclal etmek en önemli kalbi amellerdendir yani müminin kalbini deşifre edersiniz orada muhakkak ki baş sıralarda tevhidden sonra muhakkak ki baş sıralarda Allah'ı tazimi bulursunuz müminin kalbinin içerisinde Allah'a tazim söz konusudur Allah'a tazim olmayan kalpte zaten Allah'a geçerli bir iman yoktur ve denir ki dostlar Allah'ı tazim etmek, yani Allah'ı yüce görmekten dolayı Allah'a saygılı davranmak her Müslümana farzı Yani her Müslüman, sen, ben, kadın, erkek, herkese dostlar, Allah'ı tazim etmek farzdır. Allah'ı tazim etmek farzdır. Nitekim, tazim olmayan kalpte Tazim olmayan kalpte dostlar iman söz konusu olamaz. İmanın varlığı tazimin varlığına imanın yokluğu da tazimin yokluğuna delalet eder. Tazim varsa Allah'ı yüceltme, Allah'ı en büyük görme, ondan dolayı saygını olma varsa kişinin kalbinde demek ki bu kalpte iman vardır bakın. Neli dostlar? Şeyhül İslam bakın ne diyor? Assarim ilmeslul alaşatim resul adlı eserde. Bakın ne diyor? Malen. Kim Allah'ın uluhiyetinde vahdaniyetine? Yani Allah'ı ilah olarak kabul ediyor. Diyor ki tamam. Allah ibadete layıktır. Ben başka kimse ibadete layık değildir. Bunu ikrar ediyor, bunu söylüyor. Bunu tasdik ediyor. Ve kulu ve Resulü'nün ris risaletine itikat eder. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine de getirdiklerini de tasdik ediyor. Sonra da bu inanca sonra da bu inanca gereği olan tazimi tabi kılmaz ise yani imana tazimi birleştirmez ise ki bu eseri azarlarda görülen kalpteki bir haldir. Yani tazim olduğu zaman vücutta tazimin eserleri görülür. Aksine onu sözlü ve fiili olarak hafif görmeyle aşağılamakla birleştirirse çünkü kişinin kalbinde ya tazim vardır ya da hafife alma vardır. Ya bir kişi Allah'ı yüce görür, Allah'ı en büyük addeder veya Allah'ı hafife alır. Onun için önemli değildir. Allah kızmış, hiç önemli değildir. Eğer böyle olursa diyor, bu inancın varoluşu oluşu gibidir. Yani bunda iman diye bir şey yoktur. Ve bu o inancın bozulmasını ve onda olan menfaat ve doğruluğu izalesini gerekli kılar. Değerli dostlar, öyleyse... Allah'ın ancak Allah'ın ibadete layık olduğunu bir insan kabul ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetini ve şeriatını kabul ediyor ama tazimi yerleştirmiyor. Kalbinde Allah'ı en yüce görme yok. Bu iman değildir. Bu iman değildir. Peki nedir iman? Allah'u Azze ve Celle'yi ilah olarak, tek ilah olarak kabul ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da Resul olarak kabul ediyor. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyor. Buna bil, bil, neyi birleştiriyor? Allah'ı en yüce, en büyük görmeyi yerleştiriyor, bitiştiriyor. İşte iman bu, budur dostlar. Aynı şekilde dostlar tazim yaratılış gayesi olan ibadetin ruhudur. Bir ceset düşünün. insanoğlunu düşünün. İnsanoğlu neden müteşekkildir? Bir ceset vardır. Bir de ruh vardır. Bu cesetten ruh ayrıldığı zaman o ceset hareket eder mi? Etmez. Allah'ı tazim etmek de dostlar, kalpte olmazsa o kul, kul Allah'a ibadet edemez, etmez de. Ancak kalpte kişi Allah'ı en yüce en büyük, en değerli görürse işte o zaman o kişi Allah'a kulluk edebilir. Bakın. İmam el-Munavi El rahimahullah bakın ne diyor? Diyor ki, ibadeti şöyle tarif ediyor. Diyor ki, fi'nin mukellefi alâ hilâfi hevâ nefsihi ta'zîmenne râbbi Rabbine tazimden dolayı onu en üstün en büyük en yüce gördüğünden dolayı mükellefin yani bizlerin hevasının hilafına davranmasıdır ibadet yani bir insan iki şey arasında Rabbi bir şey emrediyor ona kulak verirse bu kulluk oluyor onun zıttı olan hevası da başka bir şey başka bir şey vaaz ediyor. Sizi başka bir şeye davet ediyor. Eğer buna kulak verirse hevasını ilah edinmiş oluyor. Kul iki şey arasındadır. İki şey arasındadır. Ya Rabbine Rabbin namaz kıl diyor. Örtün diyor. Ya Rabbine kulak verirsin, itaat edersin. ibadet gerçekleşmiş olur. Ya da hevame ve nefsine uyarsın, kulak verirsin. O zaman da Allah'a olan ibadet gerçekleşmemiş olur. Kulun hevası namazı istemiyor. Örtünmeyi istemiyor. Eğer kul bilerek Allah'ı yücelttiğinden dolayı nefsine muhalefet ederse hayır ben Rabbimi dinleyeceğim namaz kılacağım nefsimin hoşuna gitmese de örteneceğim çünkü Allah emretmiş ve Allah'a ise asla hayır denilmez. Allah istedi. Eğer bu mentaliteden bu bakış açısından dolayı Allah'a itaat ederse işte bu ibadetin ta kendisidir. İkinci bir tarif ise ibadete el-ibadetu hiye ta'zim ve antithalu avamiri ibadet nedir? Allah'ı tazim etme Allah'ı en büyük görme Allah'ı en büyük kabul etme ona ondan dolayı saygılı olma ve onun emirlerini yerine getirmedir. İbadet budur. Öyleyse dostlar Allah'ı tazim etmeden ibadet olmasa da bazı insanlar görüyoruz etrafımızda. Kardeşim namaz kıl <gülüyor> batın <Mert 'in> örtün <gülüyor> ya oruç <gülüyor> Ya faiz yeme, ı -ı. ya Allah Allah'a itaat et, ı -ı. bir türlü anlam veremiyoruz. Bugün o formülü de, o o konuyu bugün işliyoruz. Bugün bir formül vereceğiz inşallah O kişinin Allah'a kulluk edememesinin altında yatan bir bozukluk var, bir hastalık vardır odaneder. O kişinin kalbinde Allah'ı en yüce, en büyük görmeyişi. Peki ne görüyor o? Sizin kendisini namaza, ibadete, Allah'a kulluğa davet ettiğiniz o şahısın kalbini açsanız ne görüyorsunuz? Kalbinde en büyük Allah'ı değil de dünyayı görüyorsunuz. En büyük dünya. O yüzden dünyaya kulak veriyor. Dünyayı hedef edinmiş. Veya kadın görüyorsunuz. Veya şehvet görüyorsunuz. En büyük. En büyük onun kalbinde Allah değil. Bir numara değil Allah'ın onun kalbinde. Bu yüzden Allah'a kulluk edemiyor. Kızım namaz kıl, oğlum namaz kıl, kızım ırtın. Oğlum içki içme diyen anne ve babalara sesleniyorum. Bunun yolu var, bunun yolu yordamı var. Bizde ne kadar evlatlarımızın kalbine, eş dostumuzun kalbine Allah'ı yüceltme duygusunu sağladık ne kadar bunun için mücadele ettik e nasıl başlayacağız ufak yaşta başlayacağız yaptığımız her harekette Allah'ı gündem edeceksiniz çocukla sokakta yürürken bugün bizim İslam terbiye anlayışı var artık karar verdim ne yapacaksın çocuğumu artık terbiye edeceğim ne yapacağım otur bakayım evladım Allah budur Allah bunu istiyor peygamber böyle evet, terbiye olmaz olmaz Terbiyenin anahtarı taklittir, taklit. Çocuk taklit eder, görür, o şekil yapar, o şekil uygular. O tutturma değil, çocukla sokağa giderken, Subhanallah, bugün havaya Allah ne güzel yapmış. Hava güzel demeyeceksin, değerli bacım, değerli baba, değerli anne. Havayı ne güzel Allah yapmış parka gideceksin evladınla parka çarşıya gideceksin gezmeye tozmaya gideceksin çıkmadan ellerini kaldı çocuk görsün baba ne yapıyorsun anne ne yapıyorsun Allah'a dua ediyorum evladım. bize güzel gün yaşatsın çocuğun sinesinde yüreğinde hangi duygu oluşuyor demek ki benim mutluluğum bizim güzel gün yaşamamız bizim yememiz içmemiz her şey bir şeye bağlı o da kim Allah demek annem çarşıya giderken elmanın iyisini alabilmek için öncelikle dua ediyor bunu yapın değerli bacılar özellikle bacılar daha ne yapacaksınız her yapılan amelin akabinde sebepten söz edin ufak yaştaki çocuğa evladım böyle yaparsan Allah sana şu kadar sevap veriyor çocuk şunu sinesinde anlasın Demek ki bu Allah bir de mükafat veren bir Allah'mış. Ufak yaşta. Tabi bazıları çıkıyor diyor ki aman diyor Allah ceza veren bir Allah olmasın. Yanlış bir terbiye bu. Bakınız ben eğitimciyim. Biz bu konuları devamlı işliyoruz. Bu yanlış. Çocuk bu sebebi nasıl büyüyor eğer Allah'ın azabından söz etmezseniz. Canım nasıl olsa özledici Allah. Kılmasan da olur ya. Örtünmesen de olur ya. Namazı. Hayır. Hayır. Ama çocuğa nasıl Allah'ı, nasıl azap? Allah azap da eder. Nasıl bunu aktarın? Uzayı ona yakınlaştırın. Nasıl? Allah'ın helak ettiği kavimlerden, topluluklardan bahsedin. Deyince evladım kötülük yapanı Allah böyle helak ediyor. Çocuk uzaktan baksın demek Allah aynı zamanda cezalandırabiliyor da. Ama Çocuk hata yaptığı zaman Allah seni taş eder, Allah seni ateşe sokacak demeyin, bu doğru değil. Uzağa yakınlaştırın çocuğa. Mükafatı zikredin. Çocuk hata yaptığı zaman işte ateş ehli oldun demeyin çocuğa, bu doğru değil. Ama çocuğun yanlış yapanlara karşı Allah'ın azap ettiğini öğretin. Çocuğun hayatında bir numara Allah olsun, inanın. Çocuk bunun çağına erdiği zaman sizi sabah namazına kaldıran o çocuk olacak. Yorulmayacaksınız siz. Saat da kurmanıza gerek yok. Anne baba kalk dur oğlum yatayım. Kalk anne baba namaz vakti geldi. Rabbimiz şu an bizden namaz kılmamızı istiyor. Böyle evlat yetişecek. Ama ufak yaşta önce Allah böyle istedi bunu bırak bunu yapma demeden önce Allah'ı kalbinde en yüce görmesi lazım. Allah'ı kalbinde bir numara görmesi lazım. Önce bunu çocuğa kabul ettirmemiz lazım. Aynı şekilde etrafımızdaki insanlara namazdan, ibadetten, İslam'dan, dinden, imandan uzak olan insanlara önce Allah'ın yüce olduğunu Allah'ın en büyük olduğunu Allah'ın en değerli olduğunu önce bunu anlatmamız lazım. Çünkü ibadetin anahtarı bu. Bu olmadan ibadet olmuyor. Ta'zim Allah. Allah'u Azze ve Celle, değerli dostlar nedir? Ta'zim etme, yüceltme, en büyük görme. Kalp müminin kalbini açtığınız zaman bir numara Allah olduğunu görürsünüz. Her şeyin Allah için olduğunu görürsünüz. Her şeyin Allah için olduğunu görürsünüz. Tek düşüncesinin Allah olduğunu görürsünüz. Onun hayatının merkezinde Allah vardır. Allah mefhumu vardır. O her şeyi Allah için yapar her şeyi de Allah için terk eder Allah için sever Allah için buz eder ama bunun temelinde ise ne yatıyor değerli dostlar Allah'u Azze ve Celle'yi en yüce en büyük görmek bunu insanlara öğretmeniz lazım evet bakın İbn-i Kayyip Rahimahullah Meder adlı eserinde ki tazim babında bakın ne diyor ve ruhul ibadeti ibadetin ruhundan bahsediyor Vuruhül ibadeti, هو الاجلال والمحبة. İbadetin ruhu, Allah'ı icral etmektir, yani tazim etmektir. Allah'ı en yüce, en büyük görmektir ve Allah'ı sevmektir. Faida takalla ahdu ma an el akar. Eğer bunlardan biri diğerini terk ettiği zaman fesat etti ibadet ibadet ifsat olur ibadet söz konusu olmaz kalpte tazim ibadetin ruhudur ancak o ruh olduğu zaman kişinin kalbinde o zaman Allah'ın emirlerine doğru gidersin ve Allah'ın yasaklarından uzak durursun evet özellikle dostlar günümüzde günümüzde bu konuyu işlemek tekrarlamak çokça önemli Özellikle dostlar ibadetten uzak kalan insanları görüyoruz. Kendi uzaklara gitmeye gerek yok. Kendi evimizde evlatlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, anne ve babalarımız ibadetten uzak olduğunu görüyoruz bu insanların. Allah'tan yaratandan uzak olduğunu görüyoruz. Ve siz onlara bakın böyle yapın, bunu yapmayın. Allah bu sözler baktığını o insanlara görüyorsun. Rahatsız oluyorlar. Niçin? çünkü onun kalbinde Allah bir numara değil ne bir numara dünya o yüzden dünyadan söz ettiğiniz zaman bakıyorsunuz ki mutlu oluyorlar huzurlu oluyorlar işte müminle mümin olmayanın arasındaki fark bu müminin kalbinde Allah bir numara olduğu için en yüce en azim olduğu için Allah'tan söz edildiği zaman bakarsınız ki o mutlu olur dünyanın en huzurlu insanı olur ama mümin olmayan insanın insanın yanında Allah'tan bahsettiğiniz zaman huzursuz olur dünyadan bahsettiğiniz zaman dünyanın en mutlu olur mesela burada yatıyor kişinin kalbinde bir numara kim ben sana soruyorum değerli dostum kendime soruyorum senin benim kalbimde bir numara nedir Kalbimde en büyük, en azim, en değerli kimdir? Kimdir? Değerli dostum. Bu çok önemli bir soru. Değerli dostlar, bir insan ibadetten Allah'a yaratıcısı olan iba Allah'tan, yaratıcısı olan Allah'tan uzak bir hayat sergiliyorsa, uzak bir hayat yaşıyorsa bilin ki bunun kalbinde zerre kadar tazim yoktur. Zerre kadar Allah'a saygılı olma yoktur. Kusura bakmayın Kur'an'ı alıp öpüp yere düştüğü zaman üstlere asmak, daha sonra da Kur'an'ın emirlerine boyun eğmemek, Kur'an'ın yasaklarından uzak durmamak bu saygı değildir. Saygı Kur'an'ı hepip asmak değil, Kur'an'ı hayata geçirmek Kur'an'a saygıdır, Allah'a saygıdır. Allah'tan uzak olan, Allah'la hiç olmayan, Allah'a kulluk etmeyen insanın kalbinde zerre kadar saygı yoktur. Bunu unutmayalım dostlar. Eğer zerre kadar saygı olsaydı, Allah'ı zerre kadar Yüce görseydi muhakkak ki ibadete dönüşecekti. Bakın, Mekke müşriklerinin kalbinde dahi Allah'ı tazim söz konusuydu. Diyeceksiniz nasıl ya? Çünkü bunun delili nedir? Onlar yanlış da olsa, hatalı da olsa, alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk ediyorlardı. Bu onun delilidir. Kalplerinde Allah'ı yüceltme vardı. Mekke müşrikleri birçoğumuzun zannettiği gibi Allah'ı inkar eden bir topluluk değildi. Hayır. Allah'ı seviyorlardı. Allah'a saygılıydılar ama Allah'a yakınlaşmak için yanlış yolları takip ediyorlardı. Onlara dendiği zaman niçin Allah'tan gayrılarına ibadet ediyorsunuz? Ne diyorlardı? Biz Allah'ı inkar ediyoruz. Bundan dolayı mı? Hayır. Ma na'buduhum illa Allah zulfan. Biz onlara ancak bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Demek ki Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in Mekke müşriklerinin gayeleri ve hedefleri kimdi? Allah'tı. Allah'a ulaşmaktı. Ama Onların Allah'la birlikte başkalarını o aracıları sevmeleri, Allah'la birlikte başkalarına ibadet etmeleri onları müşrik yaptı. Yoksa Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onların kalplerinde Allah'ı tazim vardı. Bakın Şeyhül İslam ne diyor değerli dostlar? Vel müşrikun ma vel ve Müşrikler Allah'a ibadeti ve Allah'ı tazim etmeyi inkar etmiyorlardı diyor Şeyhülislam. Ama onlar Allah'la birlikte başkalarına ibadet ediyorlardı. Yoksa Allah'a kulluğu veya Allah'ı yüceltmeyi Mekke müşrikleri inkar etmiş değillerdi. Hayır. Kalplerinde onların az da olsa tazim vardı. Delil. Delil nedir? Delil. Bakın Jubeyr bin Mut'im radıyallahu anh. Jubeyr bin Mut'im kimdir dostlar? Bir zamanlar müşrik idi kendisi. Hepimiz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın çokça sevdiği Hamza radıyallahu anh şehit eden vahşi biliyoruz değil mi? Daha sonra vahşi de Müslüman olacaktı. Jubeyr ibn Mut'im Vahşi'nin efendisiydi. Yani Vahşi, Cübeyr İbn Mut'im'in kölesiydi. Günün birinde efendi olan Cübeyr İbn Mud'in kölesi olan Vahşi'ye şöyle seslenecekti. Eğer Muhammed'in amcası olan sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in amcası olan Hamza'yı öldürürsen seni serbest bırakacağım yani artık köle olmayacaksın öyle olacaksın Ibn Ebu Mut'in buydu bakın kendisi daha sonra İslam müşerref kılınacaktı bakın kendisi Müslüman olduktan sonra İslam öncesi yani müşrikken yaşadığı bir olayı anlatıyor diyor ki bu rivayet Bukhari'de geçiyor Sahih Bukhari'de geçiyor kitab tefsirde diyor ki Cübeyn Ibn Mürteybü radıyallahu anh. Semetun nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u fil mağribi bittur. Allah Resulü aleyhisselatü, düşük o zaman. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı diyor, akşam namazını diyor, Tur suresiyle kıldığını işittim diyor. Tur suresini Kur'an'dan, Tur suresini okuduğunu işittim. Felemmâ diyor, felemmâ belegâ hâdihil âyeh. Şu ayete varınca diyor. Hangi ayet? Em huliqu min gayri şey'in em humul halikun em halakus semawati vel ard bel la yuqinun en indahum hasa'im Yoksa onlar... Bakın bir müşrik duyuyor. Mekke müşriki dedik ya kalbinde tazim var. Bakın müşrik Kur'an duyuyor. Yoksa onlar... Hiçbir şey olmadan mı yaratıldılar? Malen... Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Kendi kendilerini mi yarattılar? Yoksa gökleri ve yere onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar düşünüp hakikati anlamazlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut hakim yani her şeyin yöneticisi kendileri midir? Bakın o zaman müşrik olan Cübeir ibn Mut'im ne diyor? Bunu, bu ayet işittikten sonra, bu ayetleri işittikten sonra, kada kalbi en yatır, kalbi neredeyse yerinden fırlayacaktı diyor. Subhanallah bir müşrik diyor bunu. Allah'ın ayetini işitiyor, Allah'ın ayetlerini işitiyor, kada kalbi en yatır diyor. Niçin? Çünkü kalbinde Allah'a tazim var. Kur'an böyledir dostlar. Kur'an böyledir. Allah'a azıcık da saygısı olan insan Kur'anla karşı karşıya kaldığı zaman, Kur'anı işittiği zaman kalbinde bir şeyler hisseder. Geçenlerde bir cami beni davet etti. Dediler ki, yüksek eğitim gören bazı Hristiyanlar gelecek. Bunlar takriben 20 kişi dediler. Çoğu da bayan. İslam hakkında bir bilgileri yok. Kur'an nedir, iman nedir, İslam nedir bilmiyorlar. Neyse geldiler. 18 tane bayan, iki tane erkek. Bunlar hepsi talebe. 20 18 19 20 17 18 20 21. 2 tane de hocaları var. Ve hepsi de Hristiyan. Ben bir zamanlar bir şeyh var. Suudi Arabistanlı bir şeyh. Şeyh Muhammed Arifi. Bir gün onun internette bir parçasını dinlemiştim. Diyor ki Hristiyan birisine hiç Kur'an duymamış birisine Kur'an okudum. Bir de başka bir söz söyledim. O, o sözü Kur'an'dan ayırt etti. Dedi ki bu Kur'an. Bu Allah'ın kelamı olması gerekir. Hiç Arapça bilmeyen insan. Tabii böyle bir iddia. Dedim ki bir deneyeyim şunu. Bir deneyeyim. Ka önümde iki üç tane değil. Önümde toplam kaç? Yirmi yirmi dört tane. Yirmi bakayım evet. Yirmi iki tane Hristiyan var. Dedim ki beni dinleyin. Ben size Allah'ın kelamını okuyacağım. Bir de öyle Arapça bir söz okuyacağım. Bakalım ayırt edebilecek misiniz? Şöyle bir şey söyledim. Birincisi. Dedim ki Ghabtü ila's-sūq sonra Kur'an şekliyle okudum. Ne dedim ben burada? Ben size tercüme edeyim. Ghabtü ilas Çarşıya gittim, pazara gittim. Pazardan elma aldım, sonra eve geldim, elmayı yedim. Ama bunu süsledim. Daha sonra dedim dinlediler. Dedim şimdi bir şey daha okuyacağım. Dinleyin. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik Yavmiddin İyyâkena bu dua İyyâkena Allah şahittir ki 22'si de dediler ki bu ikincisi. Dedim, neyle biliyorsunuz? Ya bu, tamam işte bu kural olması gerekiyor. Öyleyse. 22 tane Hristiyan. Birisi demedi ki ayro birincisidir. Tabii ki bunlar Arapça bilmiyor. İşte dediğim. Mekke müşrikleri de Arapçayı çok iyi bilen Mekke müşriklerinin inkar edip lakin kalplerinde Kur'an hissettikleri, Allah'ın ayetlerine karşı hissettikleri o helavat, o zevk şimdi sizin de kalplerinizde var ama siz manasını bilmiyorsunuz. Kur'an böyledir dostlar. Allah'ın kelamı böyledir. Allah'ın kelamı böyledir. Kalbinde azıcık Allah'a biraz tazim olan insan Allah'ın ayetleri karşısında dostlar muhakkak ki bir saygı ifadesinde olacaktır. Bilecektir. Anlayacaktır. Onun yüce olduğunu. Evet. Yine dostlar Bukhari'de geçiyor. Abdullah İbni Abbas rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam günün birinde Dostlar Secde Necim suresini okuyor Necim suresinin sonlarında ise Secde ayeti var Secde ayetine gelince Orada Mekkeli müşrikler de var Delikanlı Mekkeli müşrikler Tabi dinliyorlar Allah Resulü okuyor onlar dinliyor Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Secde ayetine geliyor Secdeye gidiyor Müşrikler de kendilerini kaybetmişler Onlar da Allah Resulü'nün arkasında secde ediyorlar. Bukhara'da geçiyor rivayet. Kur'an böyle yapar insanı. Ama ondan sonra kalkıyorlar kılıçları, kaldırıyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu farklı bir şey, inkar etmek bir şey, bir de Kur'an'ın üstünlüğünü ikrar etmek farklı bir şey. İman farklı bir şey, bir de Kur'an'ın üstün oluşunu, Allah kelam oluşunu anlamak farklı bir şey. Evet. Bu yüzden dostlar, Şeyhülislam ne diyor? Müşrikler Allah'a ibadeti ve Allah'ı yüce görmeyi, Allah'ı tazim etmeyi, inkar etmiyorlardı. Lakin onlar Allah'la birlikte başkalarına ibadet ediyorlardı. Onların sorunu buydu. Ya bugün hiç ibadet etmeyen insanlara ne diyeceksiniz dostlar? Ömründe alnı secdeye bir sefer gelmemiş insana ne diyeceksiniz? Oruç tutmamış insana ne diyeceksiniz? Kabe'yi kıble edilmeyenlere ne diyeceksiniz? Evet. Değerli dostlar öyleyse Allah'ı tazim konusu 7'den 77'yi için geçerlidir. Hepimiz için geçerlidir. Şimdi bazı ayetler okuyacağım dostlar. Bazı ayetler okuyacağım. Bu okuyacağım ayetler kalpteki tazime biler ölçü. Her biri ölçü. Üç ayet okuyacağım sizlere. Bakın. Eğer o ayetin sizlerden bizlerden talep ettiği varsa kalbimizde o oranda tazim var. Allah'ı o oranda en yüze görüyoruz. Birinci ayeti kerime. Enfal surası ikinci ayeti kerime. Namazda akşam namazında okudum. ''İnneme المؤمنون الذين اذا ذكر الله'' ''İذا ذكر الله وجلت قلوبهم'' ''و اذا تليت عليهم آياته زادتهم Gerçek mü'minler ancak o mü'minlerdir ki Allah Anıldığı zaman yürekleri ürperir. Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman da imanlarını artırır Ve bunlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Herhangi bir mecliste, herhangi bir ortamda Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayeti okunduğu zaman... Ne kadar kalbiniz yerinden oynuyor? Ne kadar kalbinizde bir titreme hissediyorsunuz? İşte o oranda da Allah'ı tazim vardır. Bu bir. İkinci ayet-i kerime. Zümer suresi 23. üçüncü ayet-i kerime. Allah'u nezzelâ ahsenel hadîti kitabem muteşâbirem metâniy. ''Methaniyete kışı'irru minhu cüludu'l-lezine yakhşavuna Rabbahum'' ''Thümme telinu cüluduhum ve kulubuhum ila zikri <Sessizlik> Allah'' ''Thâlike hudallâhi yehdi bihi men ''Ve men yudlilillâhu fe mâ Allah kelamın en güzelini ikizli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 her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Allah anıldığı zaman, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman derileriniz yumuşuyor mu dostlar. Derilerinizde bir ürperme hissediyor musunuz? İşte bu varsa o aranda kalbinizde tazim var. Üçüncü ayeti kerime dostlar. Ali İmran suresi on üçüncü ayeti kerime. Ve kileri falı fapşet o zlemi anfusları zekar Allah zekar Allah fes tafar Çirkin bir günah işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman kimler? Allah'ın kendilerini cennetle müjdelediği mutlakiler. Allah onlar, onlar bir günah işledikleri zaman nefislerine zulmettikleri zaman dostlar ne yaparlar? Allah'ı hatırlarlar. Allah'ın azametini Allah'ın büyüklüğünü hatırlarlar. Allah'ın azabını hatırlarlar. Hemen derhal Fa stagfiru Hemen ne yaparlar? Günahları için istiğfar ederler. Fe men yaghfiru zunuba illa Allah'tan başka günahları kim affeder? Muttaqilalle diğerlerini ayıran fark ise burada şimdi. Günah işliyor, hemen arkasından ne yapıyor? Tövbe ediyor. Hatta günah işlerken bile rahatsız zevk almıyor. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Ve bile bile de günahlarında ısrar etmezler. Günah işlediği zaman anında Allah'a istiğfar eder. Hemen Allah'ı hatırlar. Bile bile de günahında ısrarcı olmaz. Şimdi dostlar bu zikrettiğim 3 ayeti kelimeleri, bu üç ayeti kelimeni şöylece özetleyelim. Tefsirleriyle birlikte 1. Bir, Allah anıldığı zaman onların yürekleri ürperir. Yani ondan korkarlar ve emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınırlar. Bu bir. İki, Allah'ın tehdit içeren, kıyamet sahnelerinden, cehennemden ve azabından söz eden buyruklar zikredildiği zaman korkudan derileri ürperir. İki, üç, Allah'ın umutlandırıcı ve teşvik edici buyruklar zikredildiği zaman onların delileri ve kalpleri yumuşar. Cennet bah cennetten bahse bah bahsediliyor. Cennetteki nimetlerden, Allah'ın mümin kullarına muamelesinden söz ediliyor. Ve mümin kul bunu işitir işitmez kalbinde bir yumuşama oluyor. Kalbinde bir yumuşama oluyor. Allah'ın azabından, Allah'ın cehenneminden söz edildiği zaman ise delileri titriyor. Korkudan titriyor. Evet dostlar. Onlar son olarak Allah'ı hatırladıkları zaman der, derhal günahları terk ederler ve günahları içinde istihbar ederler. Şimdi dostlar bu zikrettiğim vasıfların bu üç ayeti kerimedeki zikredilen vasıfların temelinde Allah'ın tazimi var. Allah'ı yüceltme var. Kim hakiki manada Rabbini yüceltiyorsa onu en azim en büyük görüyorsa... İşte Allah anıldığı zaman onun kalbi titriyecektir. Derileri titriyecektir, derileri yumuşayacaktır. Evet. Bu ayetler kalplerde Allah'ın tazimine ölçüdü. Şimdi dostlar. Ayetleri zikrettik, ölçüleri verdik. Ebu Anas hocam Allah razı olsun ayetler okudu. Biz de okuduk ne kadar kalbimizde bir yumuşama oldu, ne kadar derilerimiz ürperdi, ne kadar titredik, ne kadar Allah'ın azametini hissettik. İşte bu yüzden değerli dostlar günümüzde bu konuyu işlemek, kalplere bu konunun istikrar etmesi için mücadele etmek dostlar en büyük vaciplerdendir. Allah'ı kalplerimizde Allah'a Allah'a hakkıyla kulluk olamayışımızın sebebi burada yatıyor. Ve ma Allah'a hakka kadri. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler Neden kalplerinde tazim yok. Allah'a kulluk edemediler. Niye? Allah'ı en yüce, en büyük görmüyorlar. Dünyaya hismet caan niye? Çünkü kalbinde en büyük dünya da o. Yüzden. Şimdi önemli bir soru. Peki, güzel. Demek bu kadar önemli bir konu. Benim de buna demek ihtiyacım var. E öyleyse, kalplerde tazim nasıl oluşur? Doğru ya, soru bu. Asıl önemli mesele şimdi. Şimdi işleyeceğiz. Kalplerde tazim nasıl oluşur? Değerli dostlar, İbn-i Kayyum rahimahullah, Medar adlı eserinde bakın, tazim mertebesinde ne diyoruz? Bu mertebe yani tazim mertebesi Allahu Teala'yı tanımaya bağlıdır. Kişinin kalbindeki Rabbine olan tazimi onu tanıması ölçüsündedir. İnsanların en çok Allah'ı tanıyanı onu en çok tazim eden ve yüceltenidir. Allahu Teala kendisini hakkıyla tazim etmeyen ...hakkıyla tanıyıp bilmeyen... Ebu, ...Ebu Enes Hocam'ın... ...Allah kendisine razı olsun sohbetini hatırlayın. Allah Teala... ...kendisini hakkıyla tazim etmeyen... ...hakkıyla tanıyıp... ...bilmeyen... ...gerçek vasıflarıyla vasıflandırmayan... ...kimseleri yermiştir. Onların... ...Allah iddinde hiçbir değeri yoktur. Ebu Enes Hocam... ...Allah razı olsun dedi... Futbol dediniz, futbolcuların hangi takımda, hangi takımda kaç gol attı? Bunları biliyoruz. Hangi sanatçı, kimle evlendi, kimle kalktı, kimle gezdi, kimle eğlendi, ne kadar, nerede para harcadı? Hepsini biliyoruz. Allah tanınmaya bunlardan layıktır dostlar. Melekum la tercuna lillahi ve Allah buyuruyor. Nuh suresi on üçte. Melekum la tercuna lillahi ve Said İbni Kübeyr, Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma'nın en güzide talebesi, müfessir. Kendisi bakın ne diyor? Ne oluyorsunuz ki Allah'ı tazim etmiyorsunuz? Ne oluyorsunuz ki Allah'ı yüceltmiyorsunuz? Ne oluyor size? Nasıl Allah'ı en yüce, en büyük görmüyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Neyiniz var? Sizi ben yarattım. Sizi ben şekillendirdim. Size ben rızık verdim ve ben ancak size emrederim. Emrine niçin boyun eğmiyorsun? Ey gafil kul. Melekum la lillahi qara. Ne oluyor ki Allah'ı hakkıyla yüceltmiyorsunuz? Allah'ı hakkıyla en büyük görmiyorsunuz? Soru bu. Allah'ın bize yönelttiği soru bu. Melekum la lillahi qara. Ne oluyor ki Allah'ı hakkıyla yüceltmiyorsunuz? Değerli dostlar, öyleyse iman edenler için Allah'ı tazim etme mertebesi kaçınılmaz bir mertebedir. Peki Allah'ı tazim etmenin anahtarı neymiş? Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Ebu Hocam sohbetinde bahsetti. Allah'ı tanımanın iki kaynağı vardır. Üçüncüsü yoktur. Bir, Allah'ın kitabı, Allah kendisini isim, sıfat ve fiilleriyle kitabında tanıtır... Ve Resulünün diliyle yani sünnetiyle Allah'u Azze ve Celle'yi tanırız. Yani iki vahiy kaynağıyla biz Rabbimizi tanırız. Felsefeyle, mantık yürütmekle Allah'u Azze ve Celle'ye erişilmez, o tanınmaz, hakkıyla takdir edilmez, tazim edilmez. İki yolu vardır bunun. O da nedir? Kur'an ve sünneti dirası edeceğiz. Kur'an ve sünnet meclislerinde bulunacağız. Kur'an ve sünneti vaaz edenlere kulak vereceğiz. Kur'an ve sünneti içeren kitaplar okuyacağız. O zaman Allah'ı hakkıyla tanırız. Tanıdığımız oranda da Allah'ı tazim ederiz. O oranda da Allah'a yaklaşırız. Değerli dostlar. Şimdi. Pratik olarak. Diyeceksiniz ki tamam güzel demek ki. Allah'ın bilmeye bağlıymış. Ama bize örnek ver. Bu soruyu sormak hakkınızdır. Örnek ver. Örnek ver bize de Allah'ı en yüce en büyük görelim. Birkaç örnek verelim inşallah. Birincisi en hedefi olsun sizlere. Bu sohbetten ayrıldığınız zaman uygun bir vakit ayarlayın. Uygun bir vakit. Allah'ı tazim etmenin ne kadar önemli olduğunu siz de biliyorsunuz şu an üç isim vereceğim Allah'ın üç ismini. Bu üç ismi ne yapın dostlar? Bu üç ismi okuyun. Bu üç ismin delalet ettiği sıfatları iyice belleyin, kavramaya çalışın. Bakın o zaman göreceksiniz ki Allah'ı kalbinizde daha büyük görmeye başlayacaksınız. Bu üç isim dostlar. Birincisi El Mecid'u Allah'ın birinci ismi. El Mecid'u ikincisi El Kebiro ve üçüncüsü El Azimo. Bu üç ismi ev, öde olarak, ev ödevi olarak alın. Üç isim. Ben tekrarlayın hepiniz birlikte El Majido, El K, El Kebiro, el Bu üç ismi dostlar unutmayın. Bu bir. ikincisi Şimdi asıl mesela Allah'ın büyüklüğünü bilmek, bunu idrak etmek çok önemli. Bakın bunu nasıl öğreneceğiz? Bunun ben size bugün iki yolunu vereceğim inşallah. Birincisi dostlar. Biliyorsunuz bilim adamları diyorlar ki bu kainat önceden tek bir ana atomdu. Daha sonra ise büyük bir patlama oldu. Ben, ben, ben diyorlar ve daha sonra diyorlar işte. Yani bildiğiniz patlama aslında ne olması gerekir? Her taraf dağınık olması gerekir. Patlama bunu gerektirir. Değil mi? Ama ne hikmetse bu patlama her şeyi yerine koyuyor. Ha! Diyorlar ki bir büyük bir patlama oldu. Daha sonra her şey sistem oluştu, düzen düzen kendi kendine oluştu. Diyorlar ki o patlamadan sonra bizlere bir ışık ulaştı. Yani şöyle bir şöyle bir hareket yapın. Siz hareket yaptıktan sonra bir rüzgar geldiğini hissedeceksiniz. Diyorlar ki o patlamadan sonra bizim dünyamıza ulaşan bir ışık var diyorlar. Bir ışık. Ve bu ışığın diyorlar, bilimsel bunu ispatlamışlar, bu ışığın bizlere kadar, daha dünya semasını bahsediyorlar. Bu ışığın diyorlar bizlere kadar ulaştığı, yani bizlere kadar, bizlere ulaşasıya kadar kat ettiği mesafe diyorlar, 15 milyar ışık yılı. 15 milyar ışık yılı yani şöyle düşünün. Ee, şu koca salonu kafanızda yani yak, uzağa yakınlaştırmamız lazım şu an. Şu koca salonu birinci kat sema olarak tasavvur etmeye çalışın. Dünyada buradaysa, patlamada şurada olduysa işte ancak şu kadar bir mesafe belki bu koca salonda insan bunu keşfetmiş. Ne kadar? 15 milyar ışık yılı. Yani bir ışığın 15 milyar yılda kat ettiği mesafe. Siz biliyor musunuz dostlar? Bir ışık bir saniyede kaç kilometre kat ediyor? Bir ışık bir saniyede 300 bin kilometre. Ve bunu biz bir seneye vurduğumuz zaman yani bir ışığın bir senede kat ettiği mesafe 9 buçuk milyon kilometre. Bir senede bir ışık 9 buçuk milyon kilometre mesafe kat ediyor. Bizlere kadar ulaşan o ışık ne kadar mesafe kat etmişti? 15 milyar. Siz ne yapacaksınız? 15 milyar çarpı dokuz buçuk milyon hesap makinesini deneyin. Kabul etmiyor zaten böyle bir şey. Ancak insanoğlunun bu çayinetteki yani bu dünya semasındaki ulaşabildiği hesaplayabildiği o mesafe. Yani 15 milyar çarpı dokuz buçuk milyon. Şimdi dostlar. Çok astronomik bir rakam çıkıyor. Tokunç bir rakam. Daha biz dünya semasındaki kastettiğimiz mesafe. Bütün dünya semasını bu salon kadar tasavvur edin. Ve şunu da şu kadara da insan oğlunun şu odadaki şu noktadan şu noktaya kes, e, hesapladığı, yakalayabildiği mesafe. 15 milyar çarpı dokuz buçuk milyon kilometre. Hesap edin. Allah'u Azze ve Celle'nin dostlar bir dünya seması yok. Allah'ın yedi kat seması var. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, 5 kat. Bakın Abdullah ibni Masood, radıyallahu an ne diyor dostlar? Diyor ki, maalesef dünya seması ile onu takip eden sema arası 500 senedir. Yani dünya seması var, onu takip eden sema arası 500 sene. Her sema arası da 500 senedir. 7 kat sema ile kürsi arasında da 500 sene vardı. Kursi ile su arasında da 500 sene vardır. Arş da diyor suyun üzerindedir. Arş su su nereden çıktı? Ne diyor Allahu Teala kitabında? Ve kana arşuhu <gülüyor> ala'l Kur'an. Onun arşı suyun üstündeydi diyor. Demek ki 7 kat sema var. İnsanoğlu daha o dünya semasının azını keşfetmiş. 7 kat sema var hep 500 sene aralıklı onun üzerinde Allah'ın kürsüsü var. Arada 500 sene var. Su var onun üzerinde arş var. Arş ise Allah'ın yaratıklarının en büyüğüdür. En büyüğüdür. Şimdi bakın ondan söz edeceğiz. Abdullah İbn Mesud devam ediyor. Allah ise arşın üzerindedir. Üstünde de bak oturdu demiyoruz. Üstündedir. Yücedir ondan. Ve o sizin ne halde olduğunuzu bilir. Oradan bilir. Şimdi dostlar dünya seması dedik yedi kat sema kürsi dedik ve arş dedik. Şimdi bakın bunların bir hesabını yapacağız. hadis şerifte bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Mes semâvâtu sebu fil kursiyyi illa ke halkatin mulgâtin bi'ardin falat, Ve fadlul arşı ala l-kursiyyi kefadli tilkel felânti ala tilkel halqa. Bakın ne diyor? Yedi kat sema ve kürsünün yanın yedi kat sema kürsünün yanında çöle atılan bir yüzük halkası gibidir. Yani o yedi kat semayı siz toplayın bir yüzük halkası haline getirin. Yüzük. Koca bir çöl düşünün o da Allah'ın kürsüsü. O yedi kat sema yani o kürsüyü çöle attınız ya ne kadar büyüktük ifade eder ne kadar büyüktür o yüzük koca çelde büyük bir şey. Allah'ın kürsüsü yanında da Allah'ın yaratmış olduğu yedi kat o kadar büyüktür. Ve devam ediyor. Arşın yanında da kürsünün büyüklüğü yüzük halkasının çöle atılmış hali gibidir. Bu sefer Allah'ın yaratmış olduğu kürsüyü alın, onu yüzük kadar küçük düşünün. Koca çölü de Allah'ın arşı olsun, o yüzüğü atın o çöle. Ne kadardır? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Değerli dostlar şunu anlamanız lazım. Allah'ın yarattığı semalar, kürsü, arş çok büyük. Ve bunların hepsi sınırlı. Bunların hepsi sınırlı. Yani bir sınırı var. Bunların hepsi yaratık. Bunların hepsine de ilim ehli mekan diyorlar. Arş mekanın sınırıdır. Yani çıkıyorsunuz yedinci kat sema, kürsü, arş bunların hepsi mekandır İşte biz dediğimiz zaman Allah mekandan münezzehtir bunu kastediyoruz Allah yaratmış olduğu yedi kat sema, kürsü, arş bunlar da değildir Allah peki nerededir Allah? mekan bittikten sonra Allah'tan başka kimse yoktur Allah her yaratığının üstündedir hepsinin üstündedir Yaratıkları ona muhtaçtır. Allah kimseye muhtaç değildir. O zikrettiğimiz o büyüklüğü tasavvur edin değerli dostlar. O büyüklük sınırlıdır. Ve bizler ise Allah'a sınır bildiğimiz sınır tayin edemeyiz. Allah hepsinden daha büyüktür. O yüzden namaz kılarken Sıla diyoruz ya namaz as-salah Sıla'dan geliyor. Sıla, bağlama, kulla Rabbinin arasındaki bağ o namazda devamlı biz neyi ediyoruz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Namaz bizlere neyi hatırlatıyor? Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Devamlı unuttuysan, tekbir getirdiğinde unuttuysan, Rukiye giderken hatırla. Rukiye unuttuysan, secdede hatırla. Secdeden kalktın, secdede unuttuysan, kalkarken hatırla. Allah en büyüktür. Şimdi dostlar, işte bakın Allahu Azze ve Celle Zümer suresi 67. ayeti i kerimede ne diyor? "Ve me kadarullaha hakka kadri ve'l-ardu cemian kabdathu yevme'l-kıyamah ve's-semavatu metviyatum bi-yeminih. Subhanahu ve ta'ala amma yushrikun." Allah hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü onun avcundadır. Gökler de eliyle dürülmüştür. Yani elikad semayı düşün. Allah'ın teşbihsiz ve tatilsiz yani Allah'ın kendi bildiği, Allah'ın zikretmiş olduğu ve nasıllığını kendi bildiği, kendi şanına yakışır eli vardır. Ve Allah diyor ki bütün semalar eliyle dürülüdür diyor. O onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir. Çok yüksektir. Subhanallah. Bütün semalar Allah'ın, Rahman'ın elinde dürülüdür. Ve kıyamet gününde, Müslüm'de geçiyor hadis-i şerif, Allah bütün semaları avucuna alacak ve şöyle hitap edecek. Diyecek ki, Enelmek, kral benim, eynel cebbarun, nerede o azgınlar? Eynel mutekebbirun, nerede o kibirliler? Aha. Subhanallah, insan bunu düşündüğü zaman, İnsan bunu düşündüğü zaman Rabbinin azametini hatırlıyor senin dünyan semalar hepsi rahmanın avucunda olacak ve rahman hitap edecek emel melik kral benim Eynel cebbarun. Nerede azgınlar? Yeryüzünde zulmedenler. Yer gündüzünde beni ita bana itaat etmeyenler. Azgınlar neredesiniz? Eynel mutekebbirun. Neredesiniz siz kibirliler? Hadi bakayım. Hepiniz yarattığım sevalarla birlikte ucumdasınız. İnsan bunu düşündüğü zaman kalbinde Allah'a karşı bir tazim oluşuyor. Sen hiçbir şey değilsin. Varlık aleminde bir şey değilsin. Varlık alemin de Allah'ın avucunda hiçbir şey değil. Bakın. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ne diyor? Mes semaatü s-seb'u vel aradûne s-seb'u fî keffir rahmâni illâ yedi ahlikum. Yedi ceç ve yerin... Rahman'ın avucundaki büyüklüğü sizin çok büyük gördüğünüz semalar, onun üzerindeki görmediğiniz semalar, onların hepsi Rahman'ın avucundaki büyüklüğü sizin bilinizin elindeki hardal tanesinin büyüklüğü kadardır. Hiçbir şey değildir. Hiçbir şey değildir. Neye güveniyorsun? Neyine güveniyorsun? Me'lekum la durcunelillahi ve kâra. Nasıl oluyor da? Niçin? Hangi sebepten dolayı Rabbini en yüce görmüyorsun? En büyük görmüyorsun? Neyle güveniyorsun? Rahmanın avucunda sen ve üstündeki sema ve onun üzerindeki bütün semalar Rahmanın avucundadır. Sen neyle güveniyorsun? Nasıl Rahmanın sınırlarını çiğniyorsun ey kul? Allah yapma dediği zaman nasıl yapıyorsun? Vallahi... Rahmanın azametini kalbinde hisseden bir kol, Allah hayır dediği zaman kesinlikle yerinde durur. Hareket edeme, edemez. Rahman kulum yap dediği zaman bakarsınız ki en önde odur dostlar. Neyime güveniyorsun? Neyime güveniyorum? مَا la لَا lillahi لِلّٰهِ qara. Nasıl? niçin hangi nedenle hangi sebepten dolayı Allah'ı dostlar Allah'ı tazim etmiyorsun niçin Allah'ı tazim etmiyoruz Allah'a kadar Allah'a hakka kadri Allah'ı hakkıyla takdir edemediler niçin takdir edemedik bizler bir şey değiliz üstümüzdeki semalar bir şey değil semamızın üstündeki semalar bir şey değil kürsi bir şey değil arş bir şey değil Rahman'ın yanında hiçbir şey değil bunlar Evet dostlar, hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatüve vesselam dostlar şöyle buyuruyor. Bana diyor Aleyhisselatüve vesselam Rahmanın arşını taşıyan meleklerden birisinin birisinin birisinden söz etmem bana diyor müsaade edildi. Allah'ın biliyorsunuz dostlar. Arşını taşıyan sekiz tane melek var. Kur'an'da geçtiği gibi. Sekiz melek. Bunlardan diyor bir tanesini vasfetmem diyor müsa izin verildi bana. Onların diyor aleyhissalatü vesselam. Kulak uçları kulak uçlarıyla omuzları arasındaki mesafe diyor. Yedi yüz yıllık hızlı suratli bir kuşun diyor katettiği mesafedir. Tabi düşündüm. uzağı yakınlaştırmam gerekir. Hemen... Google'a başvurdum, aradım en süratli kuş ne kadar gider? Saatte 300 kilometre dostlar. En süratli kuşlar yeryüzünde takriri ben saatte 300 kilometre. Hesap ettim, 300 kilometre saatte gidiyor. Hadiste diyor ki 700 kilo, 700 sene diyor. 700'ü, 700 seneyi 300 kilometre. Bir kuş kat etse, dostlar, bir milyar. 800 milyon küsür yani 2 milyar kilometre takriben bir melek kendisi değil buradan burası tabi bunlar uzağa yakınlaştırmak için yani biz burada budur demiyoruz ama benim bildiğim kuş en suratlı 300 kilometre 300 kilometre suratlı 700 yıl hiç kesintisiz giden bir kuşun kat ettiği mesafe dostlar takriben 2 milyar kilometre 2 milyar ve biz kulak ucundan şu omuzu kastediyoruz. Ve dostlar Allah diyor ki ve yahafuna min Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Kulak ile omuzu belki 2 milyar kilometreden daha büyük olan kendi cüzdesini tasavvur edemiyoruz. O kadar büyük olan melek Rabbini bildiği için, Rabbini tanıdığı için ondan tir, tir titriyor. Ve hatta Rabbi konuştuğu zaman, Allah vahyettiği zaman, melekler hepsini bir baygınlık hale alıyor. Hepsi bayılıyor. O sözün, kelamın heybetinden. Çünkü o söz, Allah'tan sudur ediyor. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır dostlar. Koca melek, Arabbinin sözünü duyuyor ve tirtirt korkuyor. Titriyor. Sana bana ne oluyoruz ya? Boyumuz iki metreyi açmıyor. Elimiz yarım metreyi aşmıyor. Sana bana ne oluyor değerli kardeşim ya? Çok komik değil mi? Nasıl güreşliyoruz biz? Nasıl hata yapabiliyoruz? Çok komik değil mi? Koca melek, koca melektir tir, titriyor. Hesabını yapamadığımız koca melek. Biz neyemize güveniyoruz ya? İşte bu neden biliyor musunuz dostlar? Allah'ı hakkıyla tazim etmediğimizden dolayı. Allah'ın büyüklüğünü kalbimizde, sinemizde hissetmediğimizden dolayı. Evet dostlar. Gelelim Allah'ı tazimin alametlerine. Peki Allah'ı tazim eden bir insan ne yapar? Nasıl bu belli eder kendisini? Kısaca bunları geçelim. Bir dostlar. Allah'ı tazim. Öncelikle Allah'ın kelamını yani Kur'an'ı tazim etmeyi gerekli kılar. Kalbinde Allah'ı en büyük görüyorsan, Kur'an da senin hayatında en büyük, en yüce kitaptır. Onun içindeki değerler, onun içindeki ahlak, onun içindeki emirler, onun içindeki yasaklar senin hayatında merkezdir, anayasadır. Sen bundan başka anayasa tanımıyorsun zaten. Sen bundan başka kural kanun tanımıyorsun zaten. Allah'ın azametini kalbinde büyüklüğünü yüceliğini hisseden kulun Rabbinin kelamını okuyuşuyla Allah'ın azametinden haberdar olan bir haberdar olan kurun kuru kuran açıp okuma sırasında da var kadar fark var dostlar. Allah'ın tazimi dostlar Kur'an'ı Allah'ın kelamını yüceltmeyi gerekli kılar. Onun uğrunda mücadele etmeyi gerekli kılar. Allah'ın kelamını en yüce yapmayı gerekli kılar. Bunlar hepsi Allah'ı tazime tabidir. Onun Allah'ın kelamı her yerde yücelsin. Her yerde en değerli olsun. En yüksek olsun. En birinci olsun diye mücadeleyi gerekli kılar. Allah'ı tazim eden insan amelinden belli olur. Onu kimse tutamaz. Sınırlar o insanı beldeler tutamaz. O devamlı Rabbinin kelamını her yerde her yerde en güzel şekilde üstün tutma çabasındadır. Değerli dostlar bu bir. Peki tazimin ikinci alameti. Kalbinde tazim olan insanı nasıl tanırız? İki Allah'ı tazim aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı tazim etmeyi gerekli kılar. Allah Resulü'nü en yüce en değerli insan olarak kabul etmeyi önder bir numara önder kabul etmeyi gerekli kılar. Onun sünnetini en yüce en değerli görmeyi gerekli kılar. Bunlar Allah Resulü'nün sünnetini tazim Allah'ı tazim etmektendir. Bazı cahiller... Alimlerin bazı bizim büyük alimlerin radlerini hakkıyla inşallah tazim eden alimlerin bazı eserlerine bakıyorlar. Diyorlar ki misvak risalesi. Yahu diyorlar bir tahtandır yav bunun hakkında araştırma mı yapılır? Bunun hakkında sen vallahi o alim onu yazarken belki gözyaşlarıyla yazıyor. Niçin? Kalbinde Allah Resulü'nün sünnetini tazim var. Allah Resulü'nü tazimler, var. Onun sünnetini yaşatma hevesi, arzusu, sevgisi var. Bu da Allah'ı tazimdendir. O yüzden onu yazıyor. Ama sen cahil anlamıyorsun bunu. Sen bunu anlamıyorsun. Ondan sonra konuşuyorsun. Falan alim böyle, falan alim böyle. Sen anlamıyorsun ki. Ya diyorsun konuşulacak konu mu yok? Sen anlamıyorsun. Allah'ı hakkıyla tazim demedin sen. O sen sünnet senin hayatında yok. O alim en ufak oturma kalkma sünneti dahi için onun... Onun için önemli. Niye? Allah'ı tazim ettiğinden dolayı dostlar. Allah'ı tazim, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tazimi gerekli kılar. Değerli dostlar, şimdi bakın, bazı örnekler vereceğim dostlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın tazimi nasıl olurmuş, gelin öğrenelim. Muhammed İbn-i Rahimahullah, Salih öncelerde, kendisi tabiinden. Muhammed İbn-i şakacı bir insan gülmeyi seven bir insan. Ama aynı zamanda büyük bir alim. Bakın. Hüseyin el-Muallim Bakı Neddiu diyor, rahimehullah diyor ki: "Kana Muhammed İbn Sirin يتحدث فيضحك. فإذا جاء الحديث خشع." Muhammed İbn Sirin diyor, konuşurdu ve güler gülerdi diyor. Konuşurdu gülerdi. Ama Allah Resulü'nün hadisi geldiği zaman diyor birden diyor saygılı olurdu. diyor. Huşu içerisine girerdi diyor. Gülüyor, konuşuyor, muhabbet. Lakin Allah Resulü böyle dedi dendiği zaman Muhammed İbni Sirim birden değişiyor. Niçin? Allah Resulü'ne saygıdan dolayı dostlar. Allah Resulü'ne saygı Allah'a saygıdandır dostlar. Aynı zamanda İmam Malik diyor Kullna nedhulu ala eyyub es Eyyub el diye bir ilim ehli var. Alim var. İmam Malik diyor ki onun yanına girerdik. Fe izâ zekernâ aleyhi ve selleme Ona diyor Allah Resulü aleyhissalâtu Vesselamın hadisini zikrettiğimizde o başlarda ağlamaya. Hatta nerhameh. Ta ki ona acırdık diyor. Hadisi duyuyor, başlıyor ağlamaya. Biz de ona merhamet ediyorduk, acıyorduk diyor. İşte neden dostlar? kalbinde Allah Resulü'nün tazim var. Allah Resulü tazim, Allah'ı tazimden gelir. Aynı şekilde dostlar Abdurrahman İbni Mehdi Rahimahullah diyor ki İmam Malik'e diyor, seeltu Malik İbni Enes an hadithin ve huve İmam Malik diyor, ayaktaydı diyor. Ona bir hadis sordum diyor. Peygamber Aleyhisselam Vesselam bir hadisini sordum. O da diyor, ayaktaydı diyor. İmam Malik -eba en yuhaddithani ve ben, benimle konuşmaktan diyor imtina etti diyor. Yani bana hadis zikretmek istemedi diyor. falan maqa'ada Oturduğu zaman bana dedi ki diyor. Yahada ey filan. Innake sa'altani wa ana waqifun. Sen bana sordun ben de ayaktaydım diyor. Wa karihtu en uhadditha hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem wa ana waqif. Ben ise diyor ayakta dur ayakta dur yani ayaktayken diyor peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisini zikretmeyi diyor çirkin gördüm diyor. Yani bu neden kaynaklanır dostlar? Allah Resulü'nü tazimden dolayı. Onun sözü diğerlerinin sözüne benzemez. Onun sözü öyle la bir şekilde ayakta zikredilmez. Bu mentalite vardı o insanlarda. Yine İmam Abdu, Abdullah İbnü Mübarek. Abdullah İbnü Mübarek dostlar Kendisi diyor ki İmam Malik'in meclisindeydim diyor. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisini zikrediyordu diyor. Bir baktım bir akrep geldi diyor. Tam 16 sefer sayıyor. 16 sefer akrep diyor İmam Malik'i sokmaya başladı diyor. 16 sefer. İmam Malik'in diyor rengi değişti, sarardı diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü ve Sallamın diyor sözünü kesmedi. Zorlanarak da hadisi sonuna kadar getirdi. Daha sonra diyor Abdullah İbn Mübarek İmam Malik'e gidiyor. Diyor ki: "Ey diyor Abdullah'ın babası diyor. La eytu min ta'caban. Senden çok acayip bir şey gördüm. Akrep seni soktu. Rengin değişti." Sarardın ama Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini kesmedin. Yarıda bırakmadın. Bu çok acayip bir şey diyor. Bakın o koca imam ne diyor? Cevabı şöyle oluyor. Diyor ki: "Naam." Evet diyor, doğru. "İnne ma sabartu li hadisi sallallahu aleyhi Ben diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini tazimden dolayı diyor sabrettim diyor. Nasıl onun sözünü yarıda kesebilirim ben? Nasıl Muhammed ve Vesselam'ın... ...sözünü kesebilirim ortada... ...akrat da soksa sonuna getirdim... ...saygıdan dolayı... ...Allah'ı tazimden dolayı... İşte bu insanlar böyle tazim ediyorlardı... ...dostlar... ...evet... ...ve dostlar... ...aynı şekilde... ...ne dedik... ...Allah Resulü Aleyhi... Allah'u Azze ve Celle'yi... ...tazimin belirtileri bir... ...Allah'ın kelamını tazim etme... ...iki... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tazim etmek. Üç Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını tazim etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarını ve yakınlarını tazim etmek manasına geliyor. Evet. Evet. Bakın sahabe sahabeyi nasıl tazim ediyordu? Bakın dostlar. Adi İbn Hatim, Hamzala gibi sahabiler Kufeyi ne yapıyorlar dostlar? Kufeyi terk ediyorlar. Kufeden çıkıyorlar. Ta ki başka bir beldeye geliyorlar. Ve diyorlar ki biz diyorlar Osman radıyallahu anha küfür edilen sövülen bir beldede asla yaşayamayız. Osman radiyallahu anhuya sövüldüğü için o beldeyi terk ediyorlar. Neden? Ve sahabeyi tazimden dolayı. Çünkü sahabeyi tazim Allah'ı tazimden. Aynı şekilde dostlar, İbn Sahip, bu Şia propagandasında bulunuyor İbn Sahip diye biri, Baghdad'ta, Hicri 583'ten, Atalakani, Atalakani diye bir ilimle arkadaşına geliyor vedalaşmak için. Diyor ki ben diyor başka bir beldeye gidiyorum diyor. Arkadaş diyor ki senin halin durumun burada iyiydi niye burayı terk ediyorsun? O da diyor ki ben diyor Allah Resulü ve Vesselam'ın diyor ashabına sövülen bir beldede kavmaktan Allah'a sınır. O beldeye manet yağar. Ya. O beldeye Allah'ın maneti yağar. Sen kime sayıyorsun? Sen kime söylüyorsun? Evet. Yine Abdullah ibn Mubarak rahimehu Allah subhanahu wa taala diyorlar ki ya diyorlar Muaviya midaha khayr liida ana ibn Abdullah Aziz beta khayr liida Tab ibn Abdullah Aziz tab el-Yusuf bashidji Khalifa diyoruz Ama Muaviya wa di Allah wa bi Abdullah ibn Mubarak ki da değişiyor Allah diyor Muaviye radiyallahu anh'ın atının burnundaki bir toz kadar olamaz Ömer İbni Abil Aziz. O Allah Resulü'nün arkadaşıydı. Vahiy katibidir. Masum değil de hata yapabilir. Ayrım Ama o bir sahabidir. Bir sahabidir. Öyleyse dostlar? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabını tazim etmek Allah'ı tazim etmek değil. Evet ve dostlar öyleyse Allah'ı tazim etmek bir Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı tazim gerekli kılıyor ikincisi Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı önce sonra Resulullah vesselam'ın sünneti üç Allah Resulü'nün ashabını tazim etmeye gerekli ve dört ve sonuncu olarak dostlar alimleri tazim etmeyi gerekli kılıyor Allah, bir insan alimleri yüceltiğini görürseniz görürseniz ki o insan Allah'ı tazim ediyor demektir çünkü bakın Allah azze ve ne diyor ذَلِكَ وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُولُمْ İşte böyledir diyor Allahu Teala. Kim Allah'ın nişanelerini tazim ederse işte bu kalpteki takvadandır. Nişaneler demek Ne demek dostlar? Allah'a ki nişaneler Allah'ın değer verdiği, Allah'ın kıymetli addettiği ve övdüğü her şeydir. Bu bir tepe de olabilir, bir insan da olabilir, bir varlık da olabilir. Safa ve Merve bakın iki tepe. Ne diyor Allah azze ve kitabında? İnnas safa vel Safa ve Merve Allah'ın nişanelerindendir. Kim Safa ve Merve'yi yüce görürse o kalpteki takavadandır dostlar. Şüphesiz ki alimleri yüce gör. Alimler de Allah'ın nişanelerindendir. Bakın dostlar, allah Azze ve Celle alimleri en büyük en büyük şehadete ortak tutmuş. En büyük şahadet nedir dostlar? Eşhedü en la ilahe illallah. En büyük şehadet. Yeryüzünde, varlık aleminde bundan daha büyük bir şehadet yoktur. Nedir Allah-u Azze ve Can? Şehid allah la ilahe illa huve vel melâikatu ve unu ve ilmi ka'iman bil kest. Allah, la ilahe illallahı kendisinin melekleri ve de ilim ehlini, alimleri şahit tutuyor. Bu onların derecesinin ne kadar yüce olduğunu belirtmek için yeterdir. Ahlimler dostlar, Evet. Ne diyor Aleyeselatül Aleyhisselam dostlar, İmam Muhammed'in ve Tirmizinin naklettikleri hadis i şerf'de diyor ki Aleyeselatül Aleyhisselam, "Leysemin men lem yujalla kabirana, ve yarham cagirana, ve yarafli ulmame na Bizden değildir. Kim o insan bizden değildir? Büyüklerimizi tazim etmeyen, büyüklerimizi yüce görmeyen, onlara saygıla olmayan bizden değildir ve yerimz küçükna. da merhamet etmeyen bizden değildir. Alimlerimizin hakkını tanımayan da bizden değildir. Ehlüleme varasetul enbiya. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Abdullah bin Muhammed ne diyor bakın? Men istahaffa bil ulama izhabet Kim alimleri hafife alırsa yani onları yüceltmezse ahiretini kaybeder. Ahiretini kaybeder o insan. Abdullah i̇bn Abbas radıyallahu anhuma bakın ne diyor? Men eza fakihan Kim bir fakihe eziyet ederse onun hakkında kötü konuşursa dedikodusunu yaparsa ona zulmederse ondan sakındırırsa Fakat eza Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkak ki Allah Resulüne eziyet etmiş olur. Ve men eza Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Fakat eza Allah azze ve sellem Kim de Allah Resulüne eziyet etmiş olursa Allah Resulü eziyet edersen muhakkak ki Allah'a eziyet etmiş olur. Öyleyse dostlar dört şey Allah'ı tazim etmenin alametidir. Bir Allah'ın kitabını tazim. İki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tazim. Üç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını tazim. Ve dört alimleri tazim. Değerli dostlar Son olarak inşallah sohbeti tazimle ilgili gerçek olmuş vakayla inşallah bitireceğiz. Ahmed el Havaş var. Bu kendisi mukrilerden biri yani karilerden biri. Kur'an okur. Uzunca Kur'an okur. Hatta Şeyhül Öseymîn kendisi hakkında şöyle diyor. Selefi Salih'in namazına en çok namazı benzeyen kişi budur diyor. Arkasında namaz kılmış. Uzunca uzun kıraat, uzun rükûk, uzun secde. Şimdi bakın bu Ahmet El Havaş bakın ne diyor dostlar. Diyor ki benim bir talebem vardı. Bu taleben diyor bizim mescidimizde yetişmişti. Akide öğrendi bizde, fıkıhı öğrendi, tefsir öğrendi. Daha sonra diyor üniversiteye gitme pozisyonu oluştu. Üniversiteye gidecekti. Ve bizim mescidimizi terk edecekti diyor. Ayrılırken ona dedim ki diyor, talebeme dedim ki Allah'ın azametini unutma. Allah'ın yüceliğini unutma dedim diyor. Talebesinin hocası söylüyor. Ve talebe gidiyor. Daha sonra talebe kendisi hocasına anlatacak. Üniversite günün birinde kampüste oralarda üniversite etrafında bir tane bayan görüyor. Müslümanlar, Müslümanların kızlarından bir kız. Etrafında da birkaç serseri birkaç serseri kızı rahatsız ediyorlar. Bu mutlaki çocuk Allah'tan korkan çocuk diyor ki bari diyor bunu alayım da arabamla evine götüreyim. Böyle bırakılmaz. Arabayla gidiyor diyor ki buyur diyor. Yeter ki serseriler ona eziyet etmesinler. Nereye götüreceğim seni diyor. O kız diyor ki ben bilmiyorum. Yani oraya demek ki otobüste de gelmiş bir gelmiş. Ama yeni nasıl gidilecek bilmiyor. Otobüs de artık gelmiyor o saatte. Şimdi genç düşünüyor. Ben diyor burası sokağa bıraksan serserilere yem olacak. En iyisi diyor ben bunu odama alayım. Evime alayım diyor. Evinde iki odadan birinden sen diyor burada yat. Ben de burada yatayım diyor. Arada da bir kapı var. Bir kapılık mesele. Gece oluyor. Tabii bu Allah'tan korkan iyi bir genç. Rabbine rükü etmek, sucud etmek için ne yapıyor? Secde etmek için gece namazına kalkıyor. Kalkıyor ama şeytan onu gözetliyor. Ve ona vesvese veriyor. Tabii bu genç. Delikanlı. Orada bir kız var. Öyle bir vesvese veriyor ki genç diyor ki tam elim katının oraya gitti diyor, tam açacağım, hocamın diyor nasihatı kulağıma geldi diyor. Allah'ın azametini unutma, Allah'ın yüceliğini unutma diyor elimi çektim, elimi çektim. Derken diyor genç tekrarlamaz adı Şeytan diyor bu sefer daha güçlü geldi bana, daha büyük vesveseyle geldi. Yine diyor elim kapıya gitti diyor. Genç elim kapıya gitti diyor. Derken diyor Allah'ın şu ayeti ayeti diyor. Aklıma geldi diyor. <gülüyor> Rabbinin ben korkanlara iki cennet vardır. Ve elimi çektim diyor. Nasıl cennetten mahrum ben. Ben Allah'tan korkmam gerekir eğer bunu yaparsan iki cennet var ediyor Rabbim ve elimi çektim diyor tekrar bu genç gece namazını duruyor ama şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun bu genci bırakmıyor daha büyük vesveseyle geliyor üçüncü kez genç kapıya gidiyor açacak yine Rabbinin azametini hatırlıyor ve elini açacak çekecek açacak bakıyor ki nefsi çok ağır basıyor. Şeytanın vesvesesi çok ağır geliyor. Açmamak için Allah korkusundan mutfağa koşuyor ve parmaklarını yakıyor. Parmaklarını yakıyor genç. Yeter ki nefsinin alevi sensin Ve ertesi gün oluyor. Ertesi gün oluyor. Bu kızı alıyor kamposa götürüyor. Bakıyor ki kızın ailesi orada toplanmış. Kızın ailesi Orda toplanmış. Kızlarına görünce seviniyorlar. Öğreniyorlar kızlarından ki bu delikanlı buna almış, güzel bir şekilde namusuna leke sürmemiş, hata yapmamış. Buna aynı bir bir annenin yavrusuna gösterdiği merhametle buna merhamet etmiş. Babası tabii aileyle isti istişare ettikten sonra gence bakıyor diyor ki en genç diyor adem diyor sen diyor benim evladıma böyle davrandın. Ben de diyoruz sana diyor kızımı verdim gitti. Senin gibi namuslu gençler de bunlar. Şeyh Ahmet'in Halaş diyor işte bu diyor ikinci Yusuf Allah'ı tazim edeni, Allah böyle mükafatlandırır. Allah'ı tazim edeni Allah'ı yücelteni Allah'ın yüceliğinden dolayı haramı terk edeni Allah daha gözlerini kapatmadan böyle mükafatlandırır. Diyoruz ve sohbeti inşallah burada e, tamamlayalım. Beni sabırla dinlediğiniz için Allah'u Azze ve Celle size de razı olsun. Allah'u Azze ve Celle bizleri kendisini hakkıyla tazim eden kullarlar eylesin. Allah'u Azze ve Celle kendi makamından korktuğundan korktuğundan dolayı haramlardan uzak duran kullarından eylesin. Allah'ın azametini, yüceliğini, büyüklüğünü unutmayın dostlar. Siz Anne babalarınız, kardeşleriniz, komşularınız, dünya insanı üzerimizdeki samavlar, bütün diğer semalar Rahman'ın yanında hiçbir şey değil. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Subhanak Allahumma ve hamdük, eşhedü en la ilahe illa ente, esteğfuruk ve